388. konu, Sabit ile Salim'in savaşta sebat edebilmek için çukur kazmaları ve şehit olmaları, Hz. Ebu Bekir irtidad eden Müseylime ve Yemeğim halkını cezalandırmak için asker gönderdi, Sabit bin Kaiz da onların içindeydi, Müseylime ve Beni Hanife kabilesiyle karşılaştıklarında Müslümanlar üç defa yenildiler,